Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehtedihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiya lehu. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd feinna estaqal hadisi kitabullah ve hayral hadisi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri ha ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâer. i̇banet Suğra'da 325. maddeden devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabının tamamı mertebelerine ve derecelerine göre sırasıyla sevilir. Bedir ehli, Hudeybiye ehli, Rıdvan ağacının altında beyat edenler ve Uhud ehli. Bunlar en büyük fazletlere ve en yüksek derecelere sahip kimselerdir. Birçok önceliğe masar olmuşlardır. Allah hepsine rahmet etsin. 326. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Ummu Habibe'nin kardeşi, bütün müminlerin dayısı ve vahiy katibi Ebu Abdirrahman, Muaviye bin Ebu Süfyan için Allah, Allah'tan rahmet dilersin. Onun fazletlerini anar, onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edileni rivayet edersin. İbn-i Ömer şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulunuyorduk. Sizin yanınıza şu yoldan cennetik bir adam girecek buyurdu. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh girdi. Bu e, zayıf bir isnatla gelmiştir. E, bu hadis. Fakat Muaviye radıyallahu anh dair daha başka hadisler var. E, Halal'ın sünnesinde rivayet edildiğine göre Ebu Talib, İmam Ahmet'e müminlerin dayısı Muaviye diyeyim mi? Müminlerin dayısı i̇bn Ömer diyeyim mi? diye sordu. İmam Ahmed de şöyle cevap verdi. Muaviye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi Ummu Habibe bint Ebi Süfyan'ın kardeşidir. Allah ona rahmet etsin. i̇bn Ömer de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi Hafsa'nın kardeşidir. Allah onlara rahmet etsin. Yani ikisine de müminlerin dayısı diyebilirsin. Yine müminlerin dayısı Muaviye diyeyim mi? diye sordum. De dedi. Halal Es-Sünnesinde Ebu'l-Haris'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Ebu Abdillah, Ahmet bin Hanbel'e bir kağıt parçasında soru yönettik. Allah sana rahmet etsin. Ben muaviye vahiy katibidir demem. Onun müminin dayısı olduğunu söylemem. O hilafeti kılıçla gasp etmiştir diyen kimse hakkında ne değersin? Bunun üzerine Ahmet bin Hanbel şöyle dedi. Bu kötü ve aşağılık bir sözdür. Bu kimselerden uzak durulur. Onlarla oturulmaz. Onların durumunu insanlara açıklarız. Birçok kimse müminlerin annelerinin kardeşleri hakkında müminlerin dayısı ismini kullanılmayacağı hususunda El-Sünnet arasındaki ihtilafı söz konusu etmiştir. Eee İbnü Taymiye'nin Minhacü's-Sünnesine ve İbn Kesir'in tefsirine bakınız demiş dipnotu düşen. Ee, gerek Ehli Sünnet gerekse başkaları Muaviye radıyallahlarının faziletlerini zikretmeye özen göstermişler. Bu babda onun hakkında rivayet edilenlerin tamamını zikretmişler. Onu övmek için müstakil birçok kitapta kalem almışlardır. Bunların hepsi bu değerli sahabeye tağan eden, ona düşmanlık besleyen, onu sahabeye tan etmeye açılan bir kapı olarak kullanan Rafizilere ve Haricilere reddiye amaçlıdır. Rabi bin Nafir Aymullah şöyle demiştir: Muaviye bin Ebi Süfyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabının perdesidir. Kişi perdeyi kaldırdığı zaman arkasındakilere de cüret eder. Hatip tarihinde rivayet etmiştir. İbnü'l-Mübarek Aymullah şöyle demiştir: Muaviye bizim nezdimizde bir imtihandır. Kimin Muaviye'ye yan gözle baktığını görürsek onlar yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in asabusunda ondan şüphe ederiz. Bunu i̇bn sakir tarihleri tarihinde rivayet etmiştir. İbn-i Teymiye minhac-ü itikat kitaplarında Muaviye radiyallahu anh'ın fazletini ifade eden, sadece onun müminlerin dayısı ve vahiy katibi olarak anan kimseleri söz konusu ettiği yerde şöyle demiştir. Muaviye'nin sahabilikten ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakınlıktan payı olduğundan bazı topluluklar onu, kafir ya da fasık saydığından ona lanet etme gibi fiilleri helal gördüklerinden dolayı ilim Mehli onun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan yakınlığını zikretme ihtiyacı hissetmiştir ki bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın olanların haklarına derecelerine göre riayet edilsin. İbnül Benna, Erreddal el da Muaviye radiyalarının fazletleri hakkında bazı hadisleri zikretmiştir. Dipnot düşen kişi onların taricini orada yaptım diyor. Ayrıca Hallalın Es-Sünnesi ee, Acuri'nin Eşşeriyası ve Lalkai'nin İtikad kitabında da ilgili bölümler tavsiye edilmiş. 328 Allah için ona itaat edeni seversin. Sana uzak olsa da dünyada istediğini yapmasa da yine Allah için ona isyan edene yani Allah'a isyan edene ve onun düşmanlarını dost edinene buğz edersin. Sana yakın olsa da dünyalık hususunda isteklerini yerine getirse dahi böyle yaparsın. Bunun için yakınlık kurar, bunun için ilişkiyi kesersin. Yani vela ve, ve berayı e, Allah için tesis etme gerekir. Buna vurgu yapmış. 329. Yeni bir görüş ortaya atma ve onu söyleyene kulak verme. Zira bir görüş doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ehli sünnetin tamamı. Reyi ve rey ehrini zemmetmiş, onlara karşı çıkmıştır. Mesela Ömer bin Hattab radyalan şöyle demiştir. Reyden sakının, zira rey sahipleri sünnetin düşmanlarıdır. Hadisleri ezberlemek onlara ağır gelmiş, hadisler onların elinden kaçıp gitmiştir. Onlara ezberleyemeyince de reyi görüşleri dile getirmişlerdir. Böylece hem kendileri sapmış hem de başkalarını saptırmışlardır. Zemmül Kelam'da İbn Abbas radyalanmanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Reyden sakının zira Allah, melek, Allah meleklerin reyini reddetmiş ve ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurmuştur. Bakara 30. ayetinde. Yine o nebisine onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Mayda 49 buyurmuş. Görüşüne göre dememiştir. İmam Ahmet Rahimullah şöyle demiştir. Reye baktığı halde kalbinde hastalık bulunmayan birini neredeyse hiç göremezsin. İmam Malik de rey'i kınar ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bu iş tamamı ve kemale erdikten sonra kabzedildi. edildi. Bize düşen ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eserlerini takip etmek rey'in peşinden gitmemektir. Zira ne zaman rey'e uyuysa rey'i seninkinden daha kuvvetli başka bir adam gelir sen de ona uyarsın. Her yeni adam geldiğinde ona uyarsın. Bunun sonunun geleceğini de zannetmem. Bunu fesevi marifede hatip tarihinde rivayet etmiştir. İmam Ahmet şöyle demiştir. İnsanlara düşen ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetlere ittiba etmek, onların sayhini sakiminden ayırmaktır. Bundan sonra birbirlerine muhalif olmadıkları zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının sözleri gelir. Birbirlerine muhalifse kitaba bakılır, sözlerinden hangisi kitaba daha yakınsa o alınır. Ya da hangisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine daha yakınsa o alınır. Bir konuda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den de, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından da bir şey gelmediyse, tabiinin sözlerine bakılır. Onların sözlerinden hangisi kitaba ve sünnete daha yakınsa o alınır. İnsanların onlardan sonra ortaya attıkları ise terk edilir. Bunu i̇bn Kayyim Bedaül Bedaül de zikretmiştir. i̇bn Recebin rey ehli hakkındaki sözleri de daha önce 27. maddede geçmişti dipnotta. Onun hadis ehli hakkındaki sözlerine gelince camiül ulumda şöyle demiştir. Hadisle amel eden ehli hadis fakirlerine gelince onların en büyük gayeleri Allah Azze ve Celle'nin kitabının, onu tefsir eden sahih sünnetlerin, sahabenin ve onlara güzellikle tabi olanların sözlerinin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin manalarını araştırmak, bunların sahihini sakiminden ayırmak, bunlar hususunda ince anlayış sahibi olmak ve bunları anlamak, manalara vakıf olmak Sonra sahabenin ve onlara güzellikle tabi olanların sözlerini bilmek ve bunlarla birlikte çeşit çeşit ilmi öğrenmektir. İşte bu İmam Ahmet'in ve ona muvaffakat eden Rabbani hadis alimlerinin yoludur. Bunları bilen kimse ortaya atıp kendisiyle faydalanamayacağı ve vaki olmayan rey ile görüşlerle meşgul olmaz. Bu konuda çekişmeye ancak çokça tartışma, cidal ve dedikodu sebebi olur. Yunus bin Süleyman Es-Sakati ne güzel söylemiştir. Baktım ve bir hadisin, bir de reyin olduğunu gördüm. Hadiste Rab Azze ve Celle'nin, onun rububiyetinin, yüceliğinin, büyüklüğünün zikredildiğini, arşın, cennetin ve cehennemin özelliklerinin söz konusu edildiğini, nebilerden, resullerden, helallerden ve haramlardan bahsedildiğini, slay rahim yapmaya teşvik edildiğini ve bütün hayrın onda toplandığını gördüm. Reye baktığımda ise tuzağın, ahde vefasızlığın, hilelerin, akrabalık bağlarına koparmanın onda olduğunu ve bütün şerrinin onda toplandığını gördüm. Ahmet bin de şöyle demiştir. Kim kabir ilmini istiyorsa eserlere, rivayetlere yönelsin. Kim de ekmek ilmini istiyorsa rey'e yönelsin. Selef'in rey'in zemin usulunda yukarıda geçen eserlerine bakınız. Yani az önce işte Lal kitabı gibi veya Fesevi'nin marifesi gibi az önce kaynak olarak verilen eserler yenilendirilmiş. Ayrıca İbn Abdilber'in Camiü Beynül İlim, İbnul Kaym'un İlamur Muwakkin. Bu her iki kitapta Türkçe tercüme edilmiştir. 330 Sürekli tartışıp duran kimselerle oturma. Çünkü onlar Allah'ın ayetleri hakkında uygun olmayan şekilde konuşmaktadırlar. Bunlar ilgili rivayetler de daha önce geçmişti. 331 Din hususunda tartışmaktan ve ciddale girmekten sakın. Çünkü bu beraberinde kini getirir. Sahibini eğer sünnet ise bidate sürükler. Çünkü sünnet ehli kimseye dini hususunda ilişecek ilk eksiklik bidatçı ile tarttığı zaman onunla birlikte oturması ve onunla münazara yapmasıdır. Sonra sen bidatçının onun aklına onu fitneye düşürecek dakik, ince kelimeler ve pis sözler sokmayacağından emin olamazsın. Belki onu fitneye düşürmez fakat kendi görüşünden ne tevilde bir aslı ne de tenzilde yani vahide bir beyanı ne de hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haberlerinden bir rivayet bulunmayan şeyleri onun sözüne cevap vermek için getirme gayretine girer. Salih bin Ahmet babası Ahmed bin Hanbel'den naklettiği mesailinde yani soru ve cevaplarda şöyle demiştir. Bir adam babama bir mektup yazdı ve bu mektupta ona kelamcılarla münazara yapmak ve onlarla oturmak hakkında sordu. Bunun üzerine o bana şu cevabı yazdırdı. Allah sana afiyet versin. Her türlü hoşlanılmayan ve sakınılan şeyi senden savsın. Bizim işittiğimiz ve ilim elinden gördüklerimizi üzerinde bulunduğumuz şey şudur. Onlar eğri kimselerle konuşmayı ve onlarla süze dalmayı hoş görmüyorlardı. İş Allah Azze ve Celle'nin kitabında bulunanlara teslimiyet gösterip onlarla yetinmekte. Bunun ötesine geçmemekte bitmektedir. İnsanlar önceden beri kitap yazmak olsun. Dini hususunda... Kendisine karışık gelen bazı şeyleri anlatmak için bidatçıyla oturmak olsun, her türlü yeniliği çirkin görmüşlerdir. İnşallah selamet onlarla oturmamakta, onlarla birlikte bidatlarına ve sapıklıklarına dalmamaktadır. Şu halde kişi Allah'tan korkmalıdır. Yarın faydası kendisine dönecek olan ve kendisi için hazırladığı salih amellerde ısrarcı olmalıdır. Kişi yenilik olarak atılanlardan Ata, e, kişi yenilik olarak atanlardan değildir ama karşısındakine hüccet getirmek isterken kendisinden bir yenilik sadır olabilir. Kendisini o ustaki zorluğa sevk eder. Kendisinden sadır olan şeye hak olsun batıl olsun hüccet aramaya başlar ki onunla bidatini ve ortaya attığı şeyi süslesin. Bundan daha beteri ise ortaya attığı yeniliği bir kitaba koyması ve onun o kitaptan alınmasıdır. O hakkı başka bir yerde görse bile görüşünü hakla ve batılla süslemeye çalışır. Allah'tan hem bizim için hem de senin için muvaffak ettileriz Selam üzerine olsun. İbn-i Hakim'in el camiinde rivadildiğine göre Eşheb şöyle demiştir. Maliki kendisine zındıklarla, kaderiyeyle, ile ve hevahiliyle tartışabilecek kimsenin, yani böyle bir ilmi olan kimsenin, onlarla konuşup konuşulmayacağının sormaz üzerine şöyle derken işittim. Onlarla konuşmaz. Zira önceden huruc edenler, hariciler, Allah'a karşı işlenen masiyetleri kınadılar. Bunlar ise Allah Teala'nın emri hakkında konuşurlar, konuştular. i̇bn Bat'ta da Battada, İbanetül Kübra'da, Bidat dehliyle ya da onların etkisinde kalıp sözlerine aldanan kimselerle tartışmak için konuşmayı tercih etmiştir. Onun söyledikleri bir takım kısaltmalarla birlikte şunlardır. Bir kimse dese ki, bizi husumetten, tartışmaktan, cidalden ve münazaradan sakındırdın. Biz bunun hak olduğunu bildik. Peki bir adam bana gelse ve ortaya çıkan şu hevalardan biri hakkında bana bir soru sorsa, bana bunlar hakkında cevabını aradığı bazı sorular yöneltse, ben de Kerim Allah'ın kendisine o konuda ilim verdiklerinden isem ne yapayım? Onun dilediği gibi konuşmasına izin verip sorularını cevapsız mı bırakayım? Onu hevası ve bidatiyle yalnız mı bırakayım? Çirkin görüşlerine karşılık vermeyeyim mi? Ona şöyle derim. Bir ki kendisiyle imtihan edildiğin şey hususunda üç ihtimal vardır. Bir, sana gelen adamın metodunun güzel olduğunu ve doğru yolu aradığını biliyorsundur. Kulağına şu adamların bazı sözleri gelmiştir de kendisiyle sınandığı şeyden çıkış yolunun ne olduğunu bilmiyordur. Soru sorarken de kendisiyle sınandığı şeyden çıkış yolu arayan hak arayıcısına yaraşır şekilde soruyordur. Yani hak arayan birisidir, samimidir. İşte kendisini şeytanların tuzaklarından kurtarıp hakka iletmen üzerine farz olan kimse budur. Onu kendisine ilettiğin ve ona gösterdiğin şeyler kitaptan, sünnetlerden, gerek sahabeden, gerek tabinden olan ümmetin alimlerinin sayı eserlerinden olmalıdır. Bütün bunların yanında hikmet ve güzel uyutu olmalıdır. Bilmediğin şeylerle ilgilenip kendini yükün altına sokma, reyde, reye bulaşma, ince sözlere dalma. Zira bu sünneti istiyor olsan bile ortaya attığın bir bidat olur. Çünkü hakkı hak olmayan yolla araman batıldır. Sünnet hakkında sünnetin dışında bir şey söylemen bidattır. ''Karşındakinin şifasını kendi hastalığında arama, kendini bozarak onu düzeltmeye çalışma, zira kendini aldatanın insanlara karşı samimi olması mümkün değildir.'' İbn-i şöyle demiştir, ''İbn-i Sihir'ini konuştuğun takdirde döneceğini ümit ettiğin bir adamla olması haricinde Cidal'den ederken işittim.'' İki, ikinci ihtimal yani, ''Başka bir adam da senin bulunduğun bir mecliste bulunuyordur, ona karşı kendine güveniyorsundur, çok sayıda destekçin ve yardımcın vardır.'' O içerisinde kendisini dinleyenlerin kalpleri için bir fitne ve bela barındıran bir söz söyler ki kalplere şüphe düşürsün. Zira o kalbinde evlilik bulunan, fitne çıkarmak ve bidat ortaya atmak maksadıyla müteşabihin peşine düşen kimselerdendir. Ona cevap vermediğin takdirde fitnesinin dinleyenlerin kalplerine ifsaat etmeyeceğinden, izleyenlerin aklına şüphe sokmayacağından emin değilsindir. İşte bu kimsenin bidatine ve habis görüşüne de cevap verirsin. Allah'ın sana öğrettiği ilmi ve hikmeti yayarsın. Konuşmaktaki maksadın onunla tartışmak ve münazar etmek olmasın. Onunla konuşmaktaki maksadın kardeşlerini onun ağından kurtarmak olsun. Müsenna bin Şeddat şöyle demiştir. Bişirbin el-Haris'e şu heva ehli kimselerle bir cenaze ya da kabristan yerinde birlikte bulunan bir adam söz konusu edilip, Orada konuşuyorlar, görüşlerini anlatıyorlar. Onlara cevap vermemize uygun bulur musun diye soruldu. O da şöyle dedi. Eğer yanında bilmeyen biri varsa ona cevap ver ki onlar gerçeğin o kimselerin söyledikleri gibi olduğunu düşünmesinler. Onlarla yalnız bulunduğun zaman ise onlarla konuşmayın ve onlara cevap vermeyin. Yani hedef o kişi değil de o kişiyle tartışmak değil de o kişinin şüpheye düşürdüğü kimselerin e, şüphesini gidermek. Mesela bu mecliste bidatçı birileri geliyor geçmiş zamanlarda oldu bir şüphe atıyor burada cevap vermek icap ediyor ama biz mesela gidip de bidatçilerin meclisine onlarla tartışmaya gitmeyiz bu selefin yolunda e, yoktur. Veyahut da e, böyle mesela bu meclis olmaz da işte burada bahsedildiği gibi Bişir bin Haris Rahimullah e, örneğinde olduğu gibi bir cenaze bahsediliyor burada. Farklı bir meclis olabilir. Yani karışık ortamlarda. Birisi bir şey atar, sen de ona cevap verebilecek ilmin vardır. Sünnetten, kitaptan, sünnetten delili ortaya koyarsın. O kimseyi ikna etmek için değil, bu üçüncü şahısların fitneye düşmemesi içindir. Burada böyle bir yol vardır. Bu mesela Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a gidip yumuşak konuşması. O yumuşaklıktaki kasıt e, firavunun, Firavun için değildir. Orada İslam'ın ahlakını gösterip e, bu konuşmaya şahit olanların e, hakkı anlaması içindir. Yani buradaki yumuşaklık Firavun'un şahsı için değil. Musa Aleyhisselam'ın e, bununla emrolunması. Firavuna yumuşaklık gösterilmesi için değil. O ortamda hakkın, tebliğinin Firavun'a değil de o mecliste bulunanlara ulaşması içindir. Bu da bunun gibi bir şey. Üçüncüsü ise... Kalbi kaymış, bidat'i savunmak için hazırlanmış, yakine şüphe atmaya ve inandığın sayih dini bozuk göstermeye çalışan meşun bir adamdır. Uğursuz yani bereketsiz, kötü bir adamdır. İşte bu babda anlattıklarımızın tamamı bu adam hakkındadır. Sen ona herhangi bir konuda ona cevap vermemekten ve onunla konuşmaktan, yüz çevirmekten daha etkili bir karşılık veremezsin. Çünkü onun seninle münazara etmekteki maksadı seni fitneye düşürüp, Kendisine uymanı sağlamaktır. Belki kendisine fırsat verilir de senden ümidini kestiği zaman bile öfkesini dinin hususunda hoşlanmadığın şeyleri sana işittirmek suretiyle dindirir. Onu onunla konuşmayarak aciz düşür. Onu onunla ilgilenmeyerek zelil et. Sana birisinin kendisine ey Ebu Said gel de seninle din hususunda tartışayım demesi üzerine Hasan el-Basri Rahim olan verdiği cevabı Söylememiş miydim? Ben dinimi biliyorum. Sen dinini kaybettiysen git ara. Yine sana kendisine heva elinden biri gelir zaman malkin söylediği sözü bildirmemiş miydim? Ben Rabbimden açık bir delil üzereyim. Sense şüphe içindesin. Kendin gibi bir şüpheciye git de onunla tartış. Şimdi bütün ücretler arasında muhalif ve bu hüccetten ve cevaptan daha çok üzecek ve daha çok öfkelendirecek bir cevap verilebilir mi? Sen Musab bin Saad'ın sözünü işitmedin mi? Fitneye düşmüş biriyle oturma. Zira o senden iki şeyden biri mutlaka elde eder. Ya seni fitneye düşürür, sen de ona uyarsın ya da ondan ayrılmadan önce sana rahatsızlık verir. Yine Eyüp e Sahtiyani bir adam kendisine sana bir kelime söyleyeyim mi diye sorduğu zaman ondan yüz çevirmiş ve eliyle yarım kelime bile söyleme diye işaret etmiştir. Abdurrazak da İbn Yahya'ya kalp zayıftır, dinde galip gelenin değildir demiştir. İbn-i sözleri böyle. 332. Bundan sonra fitne zamanda kenara çekilmek ve oturmak gerekir. Zulmetseler bile yöneticilere kılıçla isyan etme. Tabakatul Hanabililer'de rivadeline göre Ebu Sakr el-Verrak, İmam Ahmet'e Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi hakkında sormuştu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fitneler söz konusu etti ve şöyle buyurdu. İnsanların en hayırlısı iki dağ arasından birinde uzdete çekilen mümindir. Adam şunu sordu. Kişinin ehli ve çocuklarıyla birlikte küçük bir davar sürüsü arasında bir daha yerleşmesinde, bir sudan diğerine intikal edip durmasında, namazını kılmasında, zekatını vermesinde, insanlardan uzak durmasında, bu haldeyken kendisine ölüm gelene kadar Allah'a ibadet etmesinde kendisi için bir sakınca var mıdır? Bu sana göre daha fazletli midir yoksa adam şehirlerden birinde mi ikamet etmelidir? Sen insanların arasında mevcut olan şeyleri biliyorsun. Uzretteki selamette biliyorsun. İmam Ahmet şöyle cevap verdi. Fitne baş gösterdiği zaman kişinin dilediği yerde uzete çekilmesine bir sakınca yoktur. Fitne olmadığı zaman ise şehirler daha kaylıdır. Burada fitnelerle kastedilen Müslümanların birbirlerinin kanlarına tasallut ettikleri, yani kılıcın girdiği fitnelerdir. İmam Ahmet... Sünnetin asılları hakkında o bizim de tercüme ettiğimiz, sünnet esasları diye tercüme ettiğimiz Abdus bin Malik'in rivayeti olan mektupta şöyle demiştir. Kim Müslümanların imamlarından birine... İnsanlar onun etrafında toplanmışken hangi şekilde olursa olsun, ister rıza ile olsun, ister kahruk alebe olsun, onun hilafetini kabul etmişlerken isyan ederse, isyan eden bu kimse Müslümanların birliğini bozmuş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivat edilen eserlere muhalefet etmiş olur. Ona isyan eden öldüğü zaman cahiliye ölümüyle ölür. Sultanı öldürmek ya da ona huruc etmek insanlardan hiçbirine helal değildir. Kim bunu yaparsa bidatçidir, sünnet ve doğru yol üzere değildir. Evet, Müslümanların halifesi olan kimse, ister meşru bir şuurayla, el hal vel akdim biyatıyla halife olmuş olsun, isterse askeri güçle galebe çalarak, yani hilafeti gasp etme diyorlar ya, isterse o yolla gelmiş olsun. Müslümanların halifesine böyle bir huruç etmek caiz değil. Günümüzde böyle bir halife yok. Fakat Müslümanların böyle bir halifesi olduğu zaman buna huruç etmek caiz değildir. Müslümanların birliğini bozmak böyle caiz değildir. 333 Ömer bin el-Hattab Radyalan şöyle demiştir. Sana zulmeder ise sabret yani halife, seni mahrum bırakırsa da sabret. Bu konuyu e, çeşitli zamanlarda ayrıntılarıyla açıkladık. Özellikle sayı itikat hadislerinde e, ikinci ciltte miydi, üçüncü ciltte miydi? Yönetim meselesiyle ilgili nasları aktardık. Daha önce de işaret ettik yani kişinin yöneticiler karşısında, halife karşısında iki tane durumu var. Yani onların zulmü boyutunda. Bunların zulmü ya dünyanın hakkındadır, senin dünya işlerin hakkındadır. Haklarından mahrum etmesi veya senden zulmen bir şeyler alması gibi. Veyahut da dinin hakkındadır. Din konusunda itaat yoktur. Yani dinimize müdahale ettiğinde yöneticilere hiçbir şekilde itaat yoktur. Kitap ve sünnetin gereği neyse bunun amel edilir. Ee, ama dünyanınla ilgili meselelere gelince burada sabretmek. Yani sana zulmetti diye, senden zorla vergi aldı diye veya seni hapsetti diye veya bir takım haklarından seni mahrum etti diye bu sebeple ayaklanmak yoktur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zerr radiyallahu anh Habeşli bir köle bile olsa başındaki emir kılınan, vali kılınan kimse sabret buyurmuştur. Müslim rivayet etmiştir. Berbehari'de, Es-Sünnet'e zulmetse bile sultanla savaşmak ve ona huruc etmek helal değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebuzer el-Gıfariye, Habeşli bir köle olsa bile sabret buyurmuştur. Yine o Ensara Havzı'nın yanında, bana kavuşunca kadar sabredin buyurmuştur. Sultanla savaşmak sünnetten değildir. Bu hem dünyanın hem de dinin fesadına sebep olur. Yüvencilere karşı ayaklanmak, yani el i benimsedi benimsediği bir yol değildir. Eee... Tabakatul Hanabilede rivadeline göre Hanbel şöyle demiştir. Bağdat fukahası El zamanda zamanında toplanıp Ebu Abdillah'ın yanına gitti. Yani Ahmet bin Hanbel'in. Onun yani El emrine ve egemenine razı olmama hususunda onunla istişare ettiler. Yani Vasık fasık idi. E, Cehmi akidesinin devam ettirenlerden idi. Ebu Abdillah onlara dedi ki siz kalbinizle kötü görmeye bakın yani kalbinizde inkar edin, itaatten el çekmeyin. Müslümanların birliğini bozmayın, kanlarınızı ve Müslümanların kanlarını dökmeyin. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in, senin dövse de sabret hadisini zikretti ve o sabrı emretmiştir, dedi. 335 Bu ümmetin başından günümüze kadar bütün ilim ve fıkıh ehli alimler, abidler ve zayitler icma etmiştir ki, Cuma ve bayram namazları, Mina, Arafat, Gazve, Hac ve Hedi, iyi olsun günahkar olsun her emir ile birlikte geçerlidir. Haraçların, zekatların ve üşülerin onlara verilmesi caizdir. Şimdi Müslüman halkların yöneticileri üzerindeki hakları bu gibi İslam şiarlarını idame ettirmeleridir bakın. Bunları idame ettirdikleri takdirde isterse işte haccacı zalim gibi, yezit gibi, fasık, zalim, hatta çok daha beter işler yapan kimseler dahi olsalar, bunlarla bu işler, mesela onların arkasında cuma namazı kılmanın, veya bu ibadetleri icra etmenin, hac emiri olarak görevlendirdi kimselere icabet etmenin, zekat memuru olarak görevlendirdi kimselere işte zekat vermenin. Bunların hepsi meşrudur. Ehl-i Sünnet katında bu icma edilmiş esaslardandır. Ama maalesef biz öyle bir imtihanla karşı karşıyayız ki, İslam'ın şiarları olan bu işler iptal edilmiştir. İş bu raddeye gelmiştir. Allah selamet versin. Evet, İmam Ahmet Bahsedilen e, Abdülsul'un rivayet ettiği mektubunda şöyle diyor. Cuma namazını onun yani halifenin ve onun tayin ettiği kimsenin arkasında kılmak caizdir. İki rekat olarak tamdır. Bu iki rekatı iade ederse bidatçıdır. Yani Müslümanların halifesi var. İşte bu halife fasıktır diye o cuma namazını tekrar kılarsa o bir bidatçıdır. Geçerlidir çünkü bu namaz. Bu namazı geçerli görmemek e, bidatçilerin işidir. Eserleri yani rivayetlere uymayı terk etmiştir, sünnete muhalifet etmiştir. Kim olursa olsun iyisiyle faciriyle imamların yani halifelerin arkasında namaz kılmayı caiz görmediği takdirde Cuma'nın faziletinden ona hiçbir şey yoktur. Sünnet olan kişinin onların arkasında iki rekap kılmasıdır. Kişi bunun tam olduğuna inanmalıdır. Bu hususta göğsünde bir şüphe olmaz. Hanefi mezhebi rey-ehkolü olduğundan, mesela bu konuda e, sünnetten ayrılmışlardır. Zuhrü ahir namazı böyle bir şeyden dolayı ortaya çıkmıştır. E, Ebu Yusuf zamanlarında, o zamanlara nispet ediliyor hatta, daha eskilere nispet ediliyor. Mesela bazı halifeler, mesela Emeviler gibi, e, bazı e, dönem halifelerinin hilafetlerinden şüphe ettikleri için yani onlarda da namaz cuma namazının geçerli olması için halifenin kıldırması ve onun vekil olarak tayin ettiği birisinin görevlendirdiği birisinin kılması şart koşulduğu için bu olmadığında cuma namazı sayı olmaya için olmayacağı için onların itikadında Hanefilerin itikadında bu sebeple zuhri ahir namazını ortaya çıkarmışlardır. Böyle bir namaz uydurmuşlardır. İşte İmam Ahmed bunların bidatçı olduğunu söylüyor böyle kimselerin. Yani diyor dediler ki onlar işte halifenin hilafeti eğer sahih değilse, mesela Kureyşli değilse, fasık ise, zalim ise böyle bir durumda halifenin hilafeti geçerli değil. O zaman bizim cuma namazlarımız güme gidiyor. Cuma namazı güme gidince bari öğle namazımız güme gitmesin diye, zuhri ahir namaz diye bir şey çıkarılmıştır. Osmanlı hilafeti gasp eden bir devlet olduğundan ve Kureyş mensubu olmadığından bu şüphe daha da, ortaya çıkmış. Eskiden verilen bu gibi fetvalar bir asıl haline getirilmiş ve Osmanlı hilafeti sahibi olmadığından onlar öğle namazımız şeye gitmesin diye, tehlikeye girmesin diye resmi bir namaz haline getirmişlerdir. Zuhri Ahir namazını. İşte vaktin ilk sünneti, vaktin son sünneti falan filan. Bunlar hep öğle namazını garanti almak içindir. Yani cuma namazlarından emin olmadıkları için çıkarılmış bir bidattır. Zuhri Ahir. Berbehari şer de şöyle demiştir. Bir adamın farzları sürekli olarak cemaatle sultan veya başkasıyla birlikte yerine getirdiğini görürsen, bil ki o sünnet delildir inşallah Teala. Bir adamı sultanın arkasında bile farz namazları cemaatle kılmayı aksatırken görürsen, bil ki o heva ehlidir. Derim ki, kişi İmam Cehmi olsa bile Cuma'ya ve cemaate iştirak eder, namazı onun arkasında kıldıktan sonra iade eder. Yani eğer Cehmi'lik gibi veya rafızlık gibi, kaderilik gibi, Küfür olan akidelere mensupsa imam yani görevlendirilen imam küfür olan bir itikada sahipse ve Müslümanların halifesi varsa yani cemaati e, temsil eden bir e, imamı takip ediyorsa onunla birlikte namaz kılıyorsa ve bu imamda da akidesinde küfür olan bir şey varsa cemaati yine e, eda eder cemaatte namaz kılar ama onu iade eder. Yani o namaz geçerli değildir. Küfür akidesi varsa Müslümanların cemaatin temsil ettiği için halife olduğu zamanlarda, isterse fazla olsun imam, Müslümanların cemaatin temsil ettiği için bunların arkasında cemaat öcü namazlarını kılmak gerekir. Ama hilafet olmadığından, yani artık şu an mesela e, her bir devlet bir nevi fırka konumundadır. Her biri ayrı gruplar haline gelmiştir. Birden fazla e, devleti olması değil Müslümanların zaten. E, bir halife etrafında birleşildiği zaman ikincisi biat toplarsa yani bir devletlik iddia ederse onu öldürün kim olursa olsun diyor hadis. Müslümanlar bunu yapmıyor, yapamıyor zaten. Yani bugün kırkalar vardır. Cemaat söz konusu değil. Devletlerin böyle bir cemaat e, fonksiyonu yoktur. Özellikle hilafetinde kaldırılmasından sonra hiçbir e, bu şekilde sıfatı kalmamıştır. Ama halife olduğu zaman e, görevlendirilen iman da olsa veya eğer sen onun akidesinde mesela sufilik var, vahdedi vücuda inanıyor, e, cehmilik var, Allah'ın sıfatlarını inkar ediyor vesaire. Bunun gibi küfür akidelerine sahipse devlette de onu görevlendirmiş, değiştiremiyorsun. Ne yapıyorsun? Onun arkasında cemaatle namazı kılıyorsun ama o namaz geçerli bir namaz değil. Bunu böyle bil, o namazı iade edersin. Abdullah'ın Es-Sünnede rivayetine göre İmam Ahmet şöyle demiştir. Kim bu sözü yani Kur'an yaratılmıştır sözünü söylerse arkasında ne cuma namazı ne de başka bir namaz kılınmaz. Şu kadar var ki cemaati bırakmayız. Kişi onun arkasında cuma namazını kılarsa namazını iade eder. Çünkü cuma namazını böyle bir devletin olduğu zaman da başka türlü eda etmen mümkün değildir. Yani devletin görevlendirdiği e, kimseler e, kıldırır. Cemaatler namazı evinde bile cemaat olursun. Başka yerde de cemaat olursun ama cuma namazını İslam devletinde başka türlü kılmak ancak fitnedir. Bu sebeple onlarla cuma namazını kılarsın ama iade edersin. Cehmilerle ilgili veya küfür akidesine sahip olanlarla ilgili durum bu. Derbehar şerr de şöyle demiştir. Eğer Cuma günü imamın Cehmi ise ve o sultan ise yani yönetici ise veya yöneticinin görevlendirilir kimse ise arkasında namaz kıl sonra namazını iade et. Haraçların, zekatların ve üşürlerin onlara verilmesi caizdir. Haraç toprak üzerine konulan ve beytülmale aktarılan vergidir. Haraç ile üşrün ortak özelliği Kişinin, i̇kisinin de gayrimüslimlerin üzerindeki bir yükümlülük olmasıdır. Ayrıca ikisi de feyin harcandığı yerlere harcanır. Arasındaki fark ise haracın toprak üzerine konulması, öşürün ise ticari mallar üzerine konulmasıdır. Haraç ve öşür İslam ile de küfür ile de devam eder. Cizye ise İslam'dan sonra sakıtı olur. Onların inşa ettikleri büyük mescidlerde namaz kılmak, yaptırdıkları köprülerin üzerinden geçmek, Alışveriş, her türlü ticaret, ziraat, zanaat, her asırda ve her emir ile birlikte kitabın ve sünnetin hükmü üzere caizdir. Zalimin zulmü ve haksızlık yapanın haksızlığı, dini hususunda hassas olan ve nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine yapışan kimseye yaptığı şey, kitabın ve sünnetin hükmü üzere olduğu üzere sürece zarar vermez. <gülüyor> Nitekim kişi adil bir imamın zamanında kitabı ve sünnete muhalif olarak bir şey alsa, ya da bir şey satsa. İmamın adaleti ona fayda sağlamaz. Yani o yaptığı şey sünnete aykırı, kitab aykırı. Onların yani imamların kadılarına muhakeme olmak, hadleri ve kısasları onlara götürmek, onların emirleri ve güvenlik görevlileriyle zalimlerin elinden mazlumlara ait hakları almak caizdir. Allah Azze ve Celle'ye masiyet isyan usunda olmamak üzere Habeşli bir köle bile olsa, Onların tayin ettiklerinin sözünü dinleyip onlara itaat etmek gerekir. Masiyette ise hiçbir yaratılmışa itaat edilmez. Yani Allah'a isyan olan hussta itaat edilmez. İmam Ahmed'in mektubunda sadakalar, zekatları onlara vermek caizdir ve geçerlidir. Kim zekat onlara verirse iyi olsun, facir olsun bu onun ondan yükümlülüğü farzı düşürür, kaldırır. Evet, Havaric'in, Arjel'in ve gerek rey ehlinden gerekse başkalarından onlara uyum gösteren bir elinin görüşünün aksi nedir demiş bu? Ee, yani muhakeme olmak, kadılara, devletin kadılarına muhakeme olmak. Çünkü onlar buna tağuta muhakeme diyorlar. Bu onların görüşünün aksinedir Erta bin Münzir Rahimullah şöyle demiştir. Rey ehline uyacak olursak bize farzların tamamını bıraktırmaları yakındır. Çünkü onlar zalim imam ile birlikte cihada çıkılmaz, cuma kılınmaz, ona zekat verilmez demektedirler. Onlarla hac da yapılmaz, Ramazan orucuda tutulmaz demedikleri dışında geriye ne kaldı? Harbel Kirman'ın Mesail Kitabı'nın sünnet bölümünde rivadeline göre Ebu İshak şöyle demiştir. Hişam bin Urviye, şu imamlarla birlikte gazaya, savaşa çıkmayı sordum ve onlarla birlikte gazaya çıkmanın sakıncalarını zikrettim. Dedi ki, Hasan ve i̇bn Sir'in yani Hasan el-Basri ve Muhammed bin Sir'in ecri, mükafatı, şeref ve fazileti senindir, günahlar ise onlarındır dedi. Yine Hasan el-Basri şöyle derdi. Bana Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu ulaştı. Şüphesiz Allah bu dini nasber olmayan topluluklarla da destekleyecektir. Yine Hasan el-Basri şöyle derdi. İslam işlerinden dördü sultana aittir. Hüküm, fey, cihat ve cuma. Hişam'a iyilik yapsalar da fücur işleseler de mi diye sordum. İyilik yapsalar da fücur işleseler de dedi. acur şeria da şöyle demiştir. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'den sonra, Allah onlardan razı olsun, hilafete birçok kimse gelmiştir. Onlardan bazıları adil davranmıştır. Onların ecri Allah katındadır. Bazıları da Allah Azze ve Celle'nin kendisi üzerindeki haklarını tam olarak yerine getirmemiş ve hatta açmıştır. Bunun manası nedir? Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla, Hükmetmiştir. Onların hepsi Allah Azze ve Celle'nin huzuna varmıştır. O hüküm verenlerin en iyisidir. Bize gelince, biz masiyet usulünde olmamak şartıyla onların sözünü işitip onlara itaat etmekle, arkalarında namaz kılmakla, yanlarında cihada çıkıp hac etmekle emir olunduk. İster iyi olsunlar, ister günahkar, ister adil olsunlar, ister zalim. Onlara isteyene kalkışmayız. Allah Azze ve Celle sıkıntıyı giderene kadar sabrederiz. Bir adam Hasen'e ey Ebu Said şu hakkında ne diyorsun diye sormuş. Hasen de şöyle cevap vermiştir. Onlar hakkında ne söyleyebilirim ki? Onlar haccetmemiz için varlar, savaşa çıkmamız için varlar, feyimizi taksim etmek için varlar. ''Hadlerimizi ikame etmek için varlar. Vallahi onlara yani imama Hurüce denilere itaat etmek öfke sebebidir.'' Yani Allah'ın gazabını çeker. ''Onların fırkası küfürdür. Allah onlarla bozduğundan daha fazlasını düzeltmez.'' Yine Hasene Eyyebü Said, ''Harcinin biri Hureybe'de isyan etmiş.'' Denildiği zaman o şöyle demiştir. ''Miskin bir münker gördü ve ona karşı çıktı. Böylece ondan daha beterinin içine düştü.'' Yani karşı çıktı münkerden daha büyük bir münker ortaya koydu. Evet, Lalkai'nin imamlara ve emirlere itaat, onlara isyana kalkmama hususunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilenlerin siyakı, usulü sünnede İbn-i Zemene'nin itaat etmenin vacipliği babı, yöneticilerin arkasında namaz babı, bablarını açmıştır. İbn-i Ömer şöyle dedir rivayet edilmiştir. Nebi aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, ''Kendisine bir mas masiyet yani günah olan bir şey emredilmediği sürece sevdiği ve sevmediği uluslarda içtip itaat etmek Müslüman kimse üzerine vaciptir.'' Kendisine bir masiyet yani Allah'a isyan olan bir şey emredilirse içtip itaat etmesi gerekmez. Bunu Tirmiz'i Hasan Said diyerek rivayet etmiştir. 336 bundan sonra imamlara ve bütün ümmete gerek din hususunda gerekse dünya hususunda nasihat etmeyi, bütün Müslümanların iyiliğini istemeyi din edinmek gerekir. Kendin için istediğini onlar için de istersin. Kendin için istemediğin şeyi onlar için de istemezsin. Temim-i Tari işaret etmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, din nasihattir, samiyettir buyurdu. Kimin için diye sorduk? Allah için, kitabı için, Rasul için, Müslümanların yöneticileri ve geneli için buyurdu. Müslüm rivayet etmiştir. Yine Enes Radyolan biriniz kendisi için istediğini, kadris için istemediği sürece iman etmiş olmaz hadisini rivayet etmiştir. Bukhara ve Müslüm hadisidir. Mervezi Tazim-i Kadris Salat'ta şöyle demiştir. Bu kitap da Türkçe'ye tevrim edilmişti. Müslümanların imamlarına nasihate gelince bu kişinin Onların taatini, doğru yol üzere olmalarını ve adaletli davranmalarını istemesi, ümmetin onlar hususunda ayrılığa düşmesini istememesi, Allah'a itaat olan hususlarda onlara itaat etmeyi din onlara isyan etmeyi caiz görenlere buz etmesi ve yine Allah'a itaat olan hususlarda onları desteklemesidir. Müslümanlara nasihate gelince bu da kişinin kendisi için istediği şeyi onlar için de istemesi, kendisi için istemediği şeyi onlar için de istememesi, onlara şefkat etmesi, küçüklerine sevgi, büyüklerine saygı göstermesi, kendisinin ticaretin, ticarete kar etmesi söz konusu olsa bile onlar üzüldükleri zaman üzülmesi, yine kendisinin dünyalığına örneğin onlara sattığı malın fiyatının ucuzlaması sebebiyle zarar gelse bile sevindikleri zaman sevinmesi, onların salahını, ülfetini, üzerlerindeki nimetin devamlılığını, düşmanlarına karşı zafer elde etmelerini, sıkıntı veren ve hoşlanılmayan her şeyin onların üzerinden kaldırılmasını istemesidir. Yani buradaki nasihat kelimesi samniyet demektir. İşte bizim dilimize geçmiş şekilde öğüt vermek manasında değildir bu hadiste bahsedilen nasihat. Berbehari, Laimallah, de şöyle der. İyi olsun, günahkar olsun. Müslümanların herhangi birinden din usunda, Nasihatı esirgemen helal değildir. esirgen kimse Müslümanları aldatmış olur. Müslümanları aldatan ise dini aldatmıştır. Dini aldatan ise Allah'a, Resulüne ve müminlere hainlik etmiştir. 337 Dinin usunda hiçbir bidat ehliyle istişare etme. Onun yanına yaklaştırmama imkanı bulunsa bile onunla yol arkadaşı olma. Yani Yanına yaklaşmayacak olsa bile onunla yol arkadaşı olma. Yakında olmasanız bile, yakın durmasanız bile beraber yolculuk etme. Fuday bin İyaz benzer bir sözü söylemiştir. Daha önce 184. maddede geçmiş. İmam Ahmet müsette'de gönderdiği sünnet hakkındaki mektubunda aynı şeyi söylemiştir. i̇bn Mühlî Mühli Adab-ı Şeriye'de şer e, ayrıca Beyhaki'nin menakıbı Ahmet'te, Muhammed bin Ahmet bin Mansur el Merruzi'den rivayetine göre Ahmet bin Ambel'in yanına girmek için o izin istedi. Ahmet de izin verdi. Sonra el mütevekkilin, yani dönemin halifesinin dört elçisi ona soru sormaya geldiler. Az veya çok sultanın işlerinde cehmiyeden yardım istemek mi evladır? Yoksa Yahudilerden ve Hristiyanlardan yardım istemek mi daha evladır diye sordular. Ahmet dedi ki, Az veya çok Sultan işlerinde cehmiyeden yardım istenmez. Yahudilere ve Hristiyanlara gelince kendisi hususunda Müslümanlar üzerinde hakim kılınıp onları elleri altında bulundurmayacakları bazı işlerde onlardan yardım istenmesinde bir sakınca yoktur. Selef onlardan yardım istemiştir. Yani onlar senin üzerinde, Yahudi ve Hristiyanlar senin üzerinde söz sahibi olmayacaksa onlardan yardım isteyebilirsin. Yani bazı işlerinde görevlendirebilirsin ama cehmiyeleri, bu sapıkları... Bu işlerde asla görevlendirme diyor. Muhammed bin Ahmet el Merrezi, müşrik oldukları halde Yahudilerden ve Hristiyanlardan yardım istenir ama Cehmi'den yardım istenmez öyle mi? Dedi. Bunun üzerine Ahmet şöyle cevap verdi. Yavrucuğum, Müslümanlar bunlarla aldanır ama onlarla aldanmaz. Yani Yahudinin, Hristiyan dini bellidir. Müslümanlar bunlara aldanmaz ama sabık itikatlı olan Pidad eline gelince onlar hani zahiren Müslüman, kabul edildiği için, öyle zannedildiği için bunların bozuk akideleri sirayet eder, aldatırlar. Hudayl, Yahudi'nin ve Hristiyan'ın yemeğini yerim ama Bidat elinin yemeğini yemem demiş ve şunu eklemiştir. Onların yanında yemek yediğim zaman beni örnek almazlar. Yani Yahudi ve Hristiyan'la beraber yemek yiyor diye küçük de görürler hatta. Bunu örnek almazlar. Ama bir Bidat ehliyle yemek yersem beni örnek alırlar demiştir. Daha önce geçmişti bu da. İbanet-ül Kübra'da Ahmet bin Sinan'ın şöyle dediği riva edilmiştir. Tamburcuyla yani saz çalan birisiyle komşuluk etmek bana bidatçıyla komşuluk etmekten daha sevimlidir. Çünkü tamburcu yaptığı işten sakındırırım ve tamburunu kırarım. Bidatçı ise insanları, komşular ve gençleri ifsad eder. Yani burada e, münkerin reddedilebilirliği ile alakalı bir durum. Yani İslam'ın hakim olduğu bu dönemlerde yani Ahmet bin Sinan tamburcunun tamburunu kırsa ne yönetici karşı çıkar buna ne halk karşı çıkar çünkü o münker bir iştir. Herkesin münker olarak bildiği bir şey. Şimdi böyle değil şu an böyle görmüyor herkes. Yani sen gidip salcının salgını kırsan ne yapıyorsun derler dava bile açarlar mahkemelik olursun olabilirsin. Ee, ama o dönemde böyle değil. Yani herkesin fısk olduğunu bildiği bir şey, fısk olarak kabul ettiği bir şeyde bu mülkede karşı çıkabilirim. Ama cehni olan birisiyle veya herhangi bir bidat ehliyle tartışmaya gireceksin, sen ayet adı söyleyeceksin, o söyleyecek. Yani o mülkede karşı çıkamazsın. Belki o destekçi bulur yanına. Yani buradaki riske işaret ediyor. Yine İbane-ül Kübra'da Ahmet bin Sinan'dan şöyle dedi rivadet edilmiştir. Kişi bir bidat ehliyle komşuluk ediyorsa bence elinden geldiği takdirde evini satmalı ve başka bir yere taşınmalıdır. Değilse çocuklar ve komşuları helak olur. İbni Sinan bununla ilgili Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadisini zikretmiştir. Sizden deccanın çıktığını duyan kimse oradan uzaklaşsın, ondan uzaklaşsın. Bunu üç defa söyledi. Ve Ahmet bin Sinan ekledi. Zira kişi onun yalancı olduğunu bildi halde onun yanına gider de gördüğü şüphelerden dolayı ona tabi olur. Yine İbhanetül Kübra'da Ebu Musa Radyalan'tan şöyle rivayet edilmiştir. Yahudi ile Hristiyanlar maymunlarla ve domuzlarla komşuluk etmek, bana kalbimi hasıl edecek bir heva ehliyle komşuluk etmekten daha sevimlidir. Yahudi ile Hristiyanlarla maymunlarla ve domuzlarla komşuluk etmek, daha sevimlidir. Kimden? Kalbine edecek bir bidat ehliyle komşu olmaktan diyor. Evet, 338, zikrettiklerimizden herhangi birine itikad eden bir kimseden uzak durmak, onu terk etmek, ona buz etmek, onu dost edinene, ona yardım edene, onu savunana ve onun arkadaşlık edene de buz etmek, bunlar yapan sünnet ehli gözükse de, yani onlardan uzak durmak sünnettendir. Evet bu madde ile akide ile ilgili bölümleri tamamlamış oluyor müellif. Bundan sonra ibadetler ve edepler bölümüne geçecek inşallah. Ee, burada dipnot olarak şunlar düşünmüş son maddenin dipnotu. İbn Battah müellif yani e, İbanetül Kübra'da Beşir el-Halebi'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Evzaîye bir adam ben sünne deliliyle de otururum, bidat delilleriyle de otururum diyor denildi. Bunun üzerine Evzay Rahimullah bu hak ile batılı eşitlemek isteyen bir adamdır diye cevap verdi. İbn-i bu rivayetin ardından şöyle diyor. Evzai doğru söylemiştir. Ben de diyorum ki bu adam hakla, batılı, imanla küfrü birbirinden ayırt edememektedir. Bu gibiler hakkında Kur'an inmiş, ayet inmiştir ve Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden sünnetler vardı olmuştur. Allah Teala Bakara 14'te şöyle buyurmuştur. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettiklerler, Şeytanlarla yalnız kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz derler. Yine İbn-i Yahya El-Kaptan'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. süfyan Sevri Basra'ya geldi zaman er bin subayhe ve onun insanlar nezdindeki değerine bakmaya başladı ve onun kim olduğunu sordu. Onun mezhebi sünnetten başka bir şey değildir dediler. Sırdaşları kimdir diye, dostları kimdir diye sordu. Kader ehli dediler. O zaman o da bir kaderidir, dedi. İbn-i sonra şunlar söylemiştir. Allah Süfyan Es-Sevri'ye rahmet etsin. Hikmetli konuşmuş ve doğru söylemiştir. Kitaba ve sünnete muvafık olan, hikmetin gerektirdiği, seçkin kimselerin idrak edeceği, basiret ve beyan ehlinin bileceği bir ilmi dile getirmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler, kendiniz dışında bir sırdaş edinmeyin. Size zarar vermekten geri durmaz, zora düşmenizi isterler. Al-İmran 118 Lavkai'nin rivayetine göre Fudayl, bidat ehliyle oturandan uzak dur demiştir. Yani bidat ehliyle oturan bu kim, kimse, zahiren bidat ehli olmasa bile ondan uzak dur demiştir. Acur-i Raymolla Eşşeriya'da bidat ve hevailini terk etmenin zikribabında şöyle demiştir. Şu kitabımızda yazdıklarımıza tutunan her bir kimsenin, Havariç, Kaderiye, Mürciye ve Cehmiye gibi kimse e, kimseleri, mutezliğe insihap edenlerin tamamını, Rafizilerin tamamını, nasibilerin tamamını, Müslümanların imamlarını sapık bir bidat ortaya yapmakla itham edenlerin tamamını terk etmesi gerekir. Bunu bir kimsenin yaptığı kesinse onunla konuşmak, ona selam vermek, onunla oturmak, arkasında namaz kılmak, onunla evlenmek, bilinen birini onunla evlendirmek, onunla ortaklık yapmak, muamelede bulunmak, münazara etmek ve cidale girmek doğru olmaz. Kişi onu hor görerek küçük düşürür. Onunla yolda karşılaştığın zaman imkanın varsa yolunu değiştirirsin. Sabuni akidatu asabil Hadis'te şöyle demiştir. Dinde ondan olmayan şeyleri ihtas eden, ortaya koyan bidat eline buz ederler. Yani Ashab-ı Hadis'in özelliği budur diyor. Onları sevmezler, onlarla arkadaşlık etmezler, onların sözlerini dinlemezler ve onlarla oturmazlar. Din hususunda onlarla cidale, tartışmaya girmezler, münazar etmezler. Kulaklarını, kulaklarını kulaklara uğradığı ve kalplerde... E, karar kıldığı zaman zarar verecek, kalplere vesveseler ve bozuk düşünceleri sürükleyecek patlılardan korumayı vacip görürler. Allah Azze ve Celle şu buyruğunu bunun hakkında indirmiştir. Ayetlerimize dalanları gördüğün zaman başka bir söze dalmalarına kadar onlardan yüz çevir. Enam 68. Yine şöyle diyor. Bununla birlikte bidat ehlini ezme, küçük düşürme, rezil etme, uzaklaştırma, onlarla arkadaşlık etmekten ve geçinmekten uzak durma, Allah Azze ve Celle'ye onlardan uzaklaşmayla ve onları terk etmeyle yaklaşma, yani Allah'a bu şekilde ibadet etme, yakınlaşma hususunda görüş birliği etmişlerdir. Yani bu hususta icma etmişlerdir. Cüccan-ı Rahimullah Rical'de şöyle demiştir. Şu halde kardeşlerim bu tabakadan olabildiğince kendinizi koruyun. Zira bir bir kokusu vardır ki akıl sahipleri onu kokladığı zaman kokusundan rahatsız olur. Bidatini açığa vuran kimse avamın nezdinde size göre itam edilmiş olmaz sebebiyle şüphelidir. Kendisine nispetelenen bidatı sebebiyle daveti merduttur. Kalabalığınızda elbisesi tanınan kimse aranızda daha güçsüzdür ve daha çok cerh edilir. Şu halde karşılaştığınız zaman yönünüzü ondan çevirin. Yüzünüzü onlara ekçetin ki onlara karşı olduğunuzu bildiresiniz. Sarılmak ve musafa etmek şöyle dursun. Allah'ın kitabından yüz çevirip de onlara güler yüz bile göstermeyin. Yani onlara güler yüz gösterdiğiniz zaman Allah'ın kitabından yüz çevirmiş olursunuz. Zira Allah şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir toplum babaları, oğulları, kardeşleri ve aşiretleri olsa bile Allah'a ve Rasulüyle ile sınır yarıştıranlara sevgi beslediğini göremezsin. Mücadele 22. Onlardan iki sebepten dolayı korunun. Birincisi dininiz için. İkincisi, mezhebinizi korumak için. Çünkü onlar kötü birer sırdaştır. Ey iman edenler, kendiniz dışında bir sırdaş edinmeyin. Size zarar vermekten geri durmaz, zora düşmenizi isterler. Ali İmran 118 Onların size yalvara yakara boyun eğmelerine aldanmayın. Çünkü onların kalpleri size karşı kaynayan tencere gibi kaynar durur. Diğer taraftan hem sizlere hem de kavimleriyle güven içinde olmak isterler. Gözlerinizden ne zaman kaybolsalar, fitneye geri dönerler. Ahirette kendileri için hazırlananların yanında dünyada rezillik on, e, olarak bu onlara yeter. Begavu Raymullah da Şerh-ül e şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin fırkalara ayrılacağını, aralarında hevaların ve bidatların ortaya çıkacağını bildirmiş, sünnetine ve ashabı radiyallahu sünnetine uyanların kurtuluşa ereceğine hükmetmiştir. Şu halde Müslüman kimse üzerine düşen, hevalardan ve bidatlardan birine itikad eden, ya da sünnetlerden birini küçümseyen bir adamı gördüğü zaman biratini terk edip hakka dönmediği sürece ona küsmesi, ondan teberri etmesi, hem hayatında hem de ölünce onu terk etmesi, karşılaştığı zaman ona selam vermemesi ve selamını almamasıdır. Üç günden fazla küsmenin yasaklığı iki kişi arasındaki arkadaşlık haklarından birinin yerine getirilmemesi gibi bir sebeplerden dolayıdır böyle küslükler hakkındadır. Din sebebiyle meydana gelen küslük hakkında değildir. Zira heva ve bidat elinde küslük tevbe etmelerine kadar sürer. Kıvam-ı sünnet el-esbeani Rahimullah yani şu Selefi Salih'inin e, Sireti kitabının yazarı olan İsmail el-esbeani el-hucce fi beyan de şöyle demiştir. Bidat ehliyle oturmamak ve onlarla ahbaplık etmemek sünnettendir. Sünnettir. Bu onların bazı bidatlerinin zayıf Müslümanların kalplerine yapışmaması, insanların onların bidat elini olduklarını bilmesi ve onlarla oturmanın bidatlarının yayılmasına vesile olmaması içindir. Yine şöyle demiştir. Ashab-ı Hadis bidat elinin arkasında namaz kılmayı doğru görmezler. Çünkü bu avamın da bunu doğru görmesine ve böylece bozulmalarına vesile olur. Evet. Bir tanesi İnegöl'deyken şeye geliyor. İşte gençlerden birisi Tevhiti anlatıyor, akrabalarına selefi olduğunu söylüyor, tevhid anlatıyor. Ee, bu da hocasına şikayete geliyor. İşte bu aykırı düşüyor bize orucunda, namazında vesairesinde. İşte bize satıklıyor. Bu adam, yani bu gencin abisi geliyor bu gencin hocasına. Diyor ki, yani şöyle böyle işte meseleleri söylüyorlar. Biz diyor eğer batıl bir akidedeysek, yani imamlarımızla aynı akidedeyiz biz, camilerde namaz imamlarımız imamlarımızla aynı akidedeyiz. O zaman niye bizim imamlarımızın arkasında namaz kılıyorsunuz diyor, haklı olarak. Şimdi sen bu bidat imamlarının, bidat... Ehli, mesela diyanet mensubu imamlar gibi. Bu imamların arkasından namaz kılmayı vacip diye. Yani zorunlu koşuyorsun, onlara yönlendiriyorsun. Ama bu imamların akidesi küfür olan akideler. Şöyle böyle, böyle bir davette bulunuyorsun. Şimdi halk nezdinde, yani davetin muhataplarının nezdinde yaptığı etki görüyor musunuz? Yani bizim imamlarımızın akidesi bozuksa niye onların arkasında namaz kılıyorsunuz diyor. Yani bunu ne olarak görüyor Demek ki bizim imamların akidesi doğru bir akide ki bunların arkasında namaz kılınıyor. Bu bu açıdan önemli bir mesele. Evet. E, ibadetler ve edepler bölümüne Allah izin verirse 339. maddeyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Yani müellif bu kitapta e, daha önce açıkladığımız gibi Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in selefin menhecenin ana hatlarını Vurguluyor. İlk baştan menheçle ilgili konulara, metotla ilgili konulardan bahsetti. Menhece esaslarla, cemaat şuuruyla. Sonra akide esaslarından bahsetti. Amel ve akide birbirinden ayrılmayacağı için, bunlar birbirinden ayrı şeyler olmadığı için, ameli, ibadet ve edepleri de bu kitabında zikrediyor. Bunlar da önemli meseleler. İnşallah yeri geldikçe işleyeceğiz. Subhaneke Allahümme ebîrük ve eşhedü en lâ ilâhe illallah tevhîdike ve lâ şerîke leke ve estağfiruke ve